Baltayı kavrayacak, cesaret yok elimde. Anlım secdeye varır, nemrut misali nefsimde. Çırpınıyor yüreğim, ebabil edasıyla. içimdeki putları kıracak kim İbrahim? Anlım secdeye varır, nemrut misali nefsim. Çırpınıyor yüreğim, Eba bin edansıyla İçimdeki putları kıracak kim İbrahim? İçimdeki putları kıracak kim İbrahim? İbrahim İbrahim İbrahim, İbrahim. İbrahim, İbrahim, İbrahim. Diriliş kuştusuyla kalksam bir şafak vakti, Sancılara son verse benliğim, belki benim. Aydınlıklara doğru açsam avuçlarımı, Bu zifri karanlığı yaracak kim İbrahim? Bu meşru karanlığı yaracak kim İbrahim, İbrahim, İbrahim. Diriliş muştusuyla kalksam bir şapak vakti, Sancılara son versem benliğimdeki devrim, Aydınlıklara doğru açsam yavruçlarımı, Bu zifri karanlığı yaracak. Kim İbrahim? Bükük, Zayıf omuzlarımda işte, kuru kurşun gibi, Boynum bükük, boynum ellerim boş, işte kapına geldim. Zulmetin girdabında boğulurken insanlık, Kalbime nur, kalbime nur vuracak, kim? vuracak kim İbrahim? Kalbime nur vuracak kim İbrahim? İbrahim, İbrahim, İbrahim, İbrahim, İbrahim, İbrahim Diriliş boşlu suyla, kalksam bir çafa vakti Sancıları son verse, benliğimde ben giderim Aydınlıklara doğru açsam avuçlarımı, bu zifri karanlığı yarayacak kim İbrahim? Bu meşru karanlığı yaratacak kim İbrahim? İbrahim, İbrahim... İbrahim.